بقسمنا سليyoruz. ثاني قسمنا نكتب. ثاني صحيح وهو وهو ما اتصل Ölüğü sahih ve mettacal. Diğer kısmı beytin. İsnadı duhu duhu ve lam اَوْوَلُهَا الصَّح۪يْهُ وَهُوَ مَتَّسَلْ اِسْنَادُهُ وَلَّمْ يُشَذْ Harekeli yorumda tamam mı? <gülüyor> Şimdi artık müellif buradan, bu andan itibaren bugün zaten işleyeceğimiz konu sadece sayı hadisin tarifiyle alakalı. Müellif Rahim Allah şu andan itibaren artık kitabına mustalah tariflerine girerek başlıyor.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 Ma o ki idtasale, muttasıl olmuştur. İsnâduhu, isnâdı. Ve lem... Evet, yine pil bitti yine. Şey yapacağız, dosyaları birleştireceğiz. Evet, sahihu birinci sahihtir. Ve huve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 ittasala sanadu bi naql al adl ila muntahahi min ghayri Şimdi bu beyti biz e, düzgün bir e, cümle kalıbıyla tamam mı? Eee tarifini veriyor Say hadis ne? Hu al hadisu allazi ittasala sanadu bi naql al adl ila min hadisin Yani o hadis sened, sened senedi muttasıl olan. Ama nasıl muttasıl olan? Binaklil adlet daptı. Adaletli olan ve daptı güçlü olan. Ezbe yani bu dapt ne demek anlatacak Daptı güçlü olan kişilerin nakletmesiyle senedi mutlasi olan, kopukluk olmayan. Bunların hepsini açacağız. Anmislihi ilamun taha. Yani hadisin ravi'nin başından sonuna kadar bütün ravi'lerde bu bulunacak. Anmislihi ilamun taha. Min gayri şuju din vela Şaz ve illet bulunmayacak. Sayı hadis bu. Şimdi bunları açalım. Şimdi müellif kitabına hadis kısımlarından sahile başlamıştı dedi. Çünkü sayı hadis kısımların sebebi ne peki? Diyoruz ki çünkü sayı hadis e, hadis kısımlarının en şereflisidir. Sahih ismi üzerinde. O yüzden kitabına e, e, çok güzel bir başlangıç yapmıştır hadis kısımlarından. O da sayı hadis. Sonra nasıl e, tarif ediyor bunu? Diyor ki ma Sayı hadis isnadı muttasıl olan demektir. Diyor. Sayı hadis isnadı muttasıl olan. Yani muttasıl e, bir isnad ile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 Mesela aynı hadise bir tane örnek verelim. Mesela bu bir rivayet var. Diyor ki hadde sana Abdullah ibn Yusuf. Yarhamu ki Hadde Abdullah ibn Yusuf. Diyor ki bize Abdullah ibni Yusuf tahdis etmiştir. Bu karde bir hadis. Kâle o da diyor ki haber ana bize haber vermiştir Malikun Malik. An ibni Şihab. ibni Shihab'tan. An Muhammed İbni Juber Muhammed ibn Juber'den, Juber ibn Mutem'den, An Ebihi babasından. Hale diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, duydum, fil bittur. Akşam namazında Tur suresini okuyordu. Tamam. Şimdi, bu hadiste say hadisin bütün şartları var. Ama bizi ilgilendiren şu an ilk şartını sorduk neydi? Senedi mutlasılı olacak. Burada her ravi kendisinden önceki raviden almıştır. Arada bir kopukluk yok. Indiğin zaman recellerine bu hadis iliminde var. Tamam yani işte burada, işte Bukhari diyor ki bize hadis etmiştir. Kim? Yusuf ibn Abdullah Abdullah'dan alınmış bu. Tamam o da diyor ki bana malik. Hepsi birbirinden almış. Hiçbirinde kopukluk yok. Tamam bu bir örnek mesela. Evet. Bu hadis kendisinde isnadın, yani bu hadiste kendisinde isnadındaki kiraviler sika, muttasıl, kendisinde bir şaz yok ve bir illet yok. Hani say şey hadisi tarif yaptık ki. Ya, tamam. Peki is is isnadı kopukluk.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 Anladık. Anlaşılmayan yer var mı? Şimdi e, e, dikkat edecek olursak sayı hadisin tarifi neydi? Ma ittasale seneduhu. Senedi muttasıl olacak. Binaklil adlid dabiti. Adaletli olacak ve daptı olacak. An mislihi. Kendi gibisinden alacak bunu. İlâ muntaha Ta sonuna kadar. Ravilerin sonuna kadar kendi gibi olacak bu aldıkları. Adalet ve sikanı yönünden. Min gayri din ve la illa Şaz ve illetle bulunmayacak. Şimdi şaz. Şaz olmayacak. Tamam. Şimdi Şaz olmayacak ama şazlık üç, üç şekilde vardır. Şaz öncelikle şaz nedir? Şaz şudur. Huve ruâtur râvil makbûli men huve evlâ minhu immâ adeden ev tevfîqen Şaz şu demek. Makbûl olan yani kabul görmüş bir ravinin, tamam mı? Makbûl olan bir ravinin kendisinden daha evlâ olan birisine muhalefet etmesi.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 kime? Men hu evla minhu. Kendisinden daha evlâ olan birisine muhalefet ediyor. İmme adeden ya sayı noktasında, au tavsiikan veya güvenilirlik noktasında, ev adaleten deriz veya ek olarak ve adalet noktasında. Tamam? Ve şöyle toparlıyoruz. Diyoruz ki, mesela bir hadis hadis muttasıl bir senetle gelmiş.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 Tamam hadi işte Ahmed bin Hammel, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace falan rivayet ediyor. Sünen'lerde yani. Diyor ki: "İza baqiya nisfun min şa ben Şaban fe la tesûmû." Şaban'ın yarılan ya Şaban ayı yarılandım yar mı daha oruç tutmayın. Yani Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayın. Rivayeti var. Bu e, la be'se bi gelmiş. Yani senedi la be's, fena değil diyelim buna. Tamam. Senedi fena değil bu hadisin. Senedi fena değil. Tamam? Ama hadisi ne? Şaban'ın ikinci yarısından sonra oruç tutmayın. Şaban'dan sonra hangi ay geliyor? Çok Ramazan. O zaman Ramazan Şaban'dan sonra. Şaban Ramazan'dan önce. Tamam Bunu anladık. Şimdi bu hadisin senedi ney? La be'se derler alemler. Fena değil işte. Bu hadisin senedi. Tamam. Ancak sahihinde Buhari'de ve Müslim'de bir hadis var. O hadisi aklımızda tutalım. Tamam. Şimdi Buhari ve Müslim'de de bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki, la tuqaddimu Ramazanı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 Ama bu hadiste mani olarak muhalefet ediyor. Şaz. Deriz ki burada şazdır. Neden? Çünkü sahihayn her zaman sünenlere mukaddemdir. Evet. Yani Bukhari Müslim, işte Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, işte İbn Mace bunlara mukaddemdir. Evet. Bunlardan önce. O yüzden diyoruz ki sünenlerdeki bu hadis Allahu alem şaz kalır.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 o hani Şaban'ın yarısından sonra orucun nehiyle ile alakalı olan o sünenlerdeki rivayetin şaz olduğuna hükmediyor İmam Ahmed. Evet. Tamam İmam Ahmet de bu. Çünkü e, bu hadis sahihinde yani cevazına dair hadis sahihinde nehi edilmesine dair hadis sünenlerde. Sahihinde sahihinde her zaman sünenlere mukaddemdir, önüne geçilir. Önce gelir sünenlerde. Tamam mı? Yani sahihinde olan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 Kur'an'ın tabiri caizse ruhuna muhalefet ediyor. Sünnetin ruhuna, peygamberlerin tevhidinin, kendisi için gönderilmiş olan uluhiye tevhidinin ruhuna muhalefet ediyor bu hadis. senedine ne kadar mutlasıl olursa olsun bu da şans kısmındandır. Bak burası çok önemli. Tamam mı? Burası çok önemli. Yani düşün ki yıllardır ümmet et, ittifak etmiş, icma etmişler. Allah'tan gayrısında ibadet edilmez. Allah'tan gayrısından yardım istenmez vesaire böyle rivayetler var. Tutuyoruz.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 Sen de senedine bakıyorsun bunun. Sana bir hadis arzolunuyor. Sen de bunun senedine bakıyorsun. Senedi muttasıl. Ve baktın ki rica, ricallere sika güvenilir. Tamam. Ancak metne baktın. Tamam. Ravilerini hallettin. Tamam. Bunda bir sorun yok. Bir de baktın metne. Hadisin kendisine. Ne diyor bu hadis manu olarak? Bir de hadise baktın. Muhalif. Yani dinde, yani kendisinden daha evla olan, yani dinde zaruri olan bir şeye muhalefet ediyor bu hadis.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 Hadisin 3 evet. tane şartını zikrettik. Bu kısımda sayı hadisin 3 tane şartını gördük ve işledik. Açıkladık ve şerh ettik. Tamam. Birincisi neydi? İttisal-ü senet bunu. Senedin muttasıl olması. Yani munkate olmaması, kopuk olmaması. İki, en yekune salimen mineşhudûr. Yani şazdan salim olması. Yani şaz olması. Şaz hastalığından arınmış olması. En yekune, en yekune salimen minellilletil kadihâ. Ve kadih bir illetin bulunmaması.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 Yarvihi azulun davetun an mislihi an mislihi mislihi muğtemadun fi zaptihi ve naklihi muğtemadun muğtemadun muğtemadun fi zaptihi ve naklihi. Tamam. Tabii, Tamam. Evet, mana verelim. Şimdi ilk menzumenin ilk başı neydi? Tabii da vereceğiz şimdi. Tamam. Ölül ha sahihu ve hu Dedik. Birinci sahihtir.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 Tamam, evet. buna mana vereceğiz şeyden sonra inşallah tek tek yazarsın. Tamam. tamam. O zaman şimdi bu ikinci kısımdan ne anlıyoruz abi? Diyor ki yer vihi Abdulun en mislihi. Onu rivayet ediyor yer Burada sayı hadise giriyor her damire. Onu rivayet ediyor kim? Abdulun adaletli birisi. O zaman hemen dördüncü şartı getiriyoruz. Neydi? Evet. Ravi adalet, adalet olacak. Ravi lavilerin adaletli.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 Bizim sosyal yaşamda insanları vasfettiğimiz adaletten biraz daha farklıdır hadisiminde. Tamam, ikisin yeri ayrıdır. O zaman adalet şu, alimler şöyle tarif ediyor: Huwa rabi lizi, yahmi lo sıfatin, ha yahmi lo sıfatin, ta'hi lo sahibha ala takwa, wa'jtinah bil adnas, wa ma yuhlu bil maru'ati inna nas. Yani bu şöyle bir abi, bazı sıfatlar taşıyor ve bu sıfatlar kendisini takvaya iten sıfatlar.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 O zaman diyoruz ki Ravi adil adaletli olacak Şartlarından bir tanesi de, tamam mı? Fasık ise saydığımız vasıfların dışında kalıyor mi? Fasık saydığımız vasıfların dışında kalıyor Yani fas fasık hadis ilminde adil değildir Çünkü hadis ilmindeki adaletle bizim anladığımız adalet arasında biraz fark var Fasık adil değildir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 E, hadisi rivayet edebilir. Mesela adam kötülük yapıyor. O kötülükleri örtbas etmek için bir rivayeti değiştirerek anlatır ki kendi kötülüğü örtbas edilsin vesaire. Tamam? Ya o yüzden e, istikamet üzere olması da aranır adaletli insanda hadislerinde. Fasıkta da bu yoktur zaten. Buna delil ne? Mesela bakın. Allah Azze ve celle Kur'an'da ne buyuruyor? Ya eyühellezina amenu iza ca'akum fasikun binaba'in fetebennu en tusibu bi bicehalihi fetusbihu ala ma faaltum nadim.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 Adil olan ise ancak adil olanın ise nedir? Haberi makbuldur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve eşhidu ve adilin minkum. İçinizden adaletli iki kişiye şahit tutun. Adaletli. Bak şey aç. Talak Suresi ikinci ayeti bir açsana abi. Talak ikinci ayeti aç. İnşallah baştan sona bir oku. Bak ne diyor. Bak nasıl muhaddisler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 İddet müddetleri dolduruklarında onlar ya meşru ölçüler içerisinde nikahı sık nikahınız altında tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişide şahit tutun. Bak şimdi. Adalet yeter buraya Hı -hı. kadar. Adalet sahibi iki kişide ne yapın? Şahit. şahit tutun. Şimdi Allah adalet adaletlerin şahidinin şahitlik olduğuna ne yapıyor? diyor. Fasığın haberinin araştırılmasını emrediyor. emrediyor. Görüyor musun? Ya yani nasıl alimler istimbahat ediyor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 O an Bu dört tanesinden iki tanesi yalan attı mesela. ve hepsi yalan attı. Olamaz mı? İnsan nefsini oyup Ama buna rağmen Allah dört tane tuttun diyor. Dört tane tuttum olay bitmiştir. Adamın kavası bile gidiyor dört taneden sonra yani. Dört tane şahit tutuyorsun. Tamam mı? Adamın, e, adamı öldürüyorsun, rejim ediyorsun yani. Bak bir insanın canının gitmesini dört şahitliği etiyor Ölüm kalım meselesinde. İyi birisi de çıkar der ki e, bu dört şahit ya yalan atmışsa...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 Dört tane aldık. Evet. Dört tane şart aldık. Birincisi senede muttaslı olacak. Evet. İkincisi olmayacak. şaz olmayacak. Üçüncüsü kendisinde İleti kötü bir illet bulunmayacak. Evet. Dördüncüsü raviler adaletli olacak. Buraya kadar aldık. Evet. Tamam. Ama biz ne diyoruz? Sayı hadisinin beş şartı var. Son şartı kaldı. Evet. Tamam. O da menzume, menzumede var zaten. Yervihi. Onu rivayet eder. Kim? Adulun, dabitun. Adaletli ve dabit olan bir kimse. Evet. Yani dabit ne? Dabit dâ, dâ, olan bir kimse. Ney? Dapt da şu aranır Yani raviler ravilerin daptı olacak Bunu rivayet eden ravilerde dapt aranır Ne bu dapt? Hüve kuvvetül hafıza derler alimler Huwa kuvvetul hafıza Hafızasının kuvvetliliği Vel ve'yü dakik İnce kavrayış Diyelim buna öyle tercüme edelim İnce kavrayışların ince kavrayış bulunacak kendilerinde yani mesela anladıklarını kavrayabilecekler hani böyle düşün ki bir çocuk adaletli sözün... ama çocuk ne kadar kavrayacak hani 5 yaşında bir çocuk Biz 3 yaşında, de yaşında de bir de çocuk e, ha tamam husnul idrak fi tasrif umur yani işleri çevirip çevirirken tamam mı husnul idrak bulunacak kendisinde ve sebat al el hafız hıfsı üzerine sebat olacak bu tamam daptı bu hıfsında sebat edecek ve siyanetu ma keteba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 şey mi geliyor? Salah selah Salah geliyor. Cenaze mı? Evet. Suhanallah. Hüve kuvvetül hafıza. Hafızasının kuvvetliliği. Vel va'yüldakîk. İnce kavrayış. Hüsnül idrak fî tasrifül Yani çünkü birisi var yaptığın ne olduğunu doğru düzgün bilmiyor. Tamam mı? Hani böyle. Ves-sebat alel hüfz. Hıfzı üzerine sebat. Vesiyanetü mâ ketebe.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 duyduğunu, istediği an söyleyebilecek bir şekilde ezberlemesi. Yani ben ne? Mesela ben say hadisin şu an mesela e, e, tarifi benim e, daptus sadır olarak bende mevcut. İstediği zaman, sorduğu zaman bir insan, ezberlediğim için ne yaparım? Söylerim. M'ayette selesene duhu bin akil adil david hanim sile illa muntahem min gayrissuzun ille Bak buna ne denir? Daptus sadır. Göğüslerde onu dapt etmek. Gönüllerde onu dapt etmek. Bir bu şekilde olacak.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 Kendisinden öncesi fasık veya kendisinden öncesi ezberi zayıf. Bundan alıyor böyle bir şey olmayacak. Bütün ravilerde bu söylediğimiz dap dolayı olacak. Adalet, sıdık olacak vs. Tamam bu ravilerin sonuna kadar böyledir. O zaman en son olarak 5 şart sayıyoruz, bitiriyoruz. Birincisi, İttisal-ı Senet. Senedi mutlu olacak diyoruz. İkincisi, En yakuna salimen mineşudus. Şaz olayından salim olacak, kurtulmuş olacak. Yani şaz olmayacak.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 şaz bulunmadan ve ille ve illet bulunur. Vallahi ve aleh